Genç Havan, hazırlayan ve sunan Olcay Meşe Merhaba Radyo Havan dinleyenleri, yine bir genç Havan programında sizlerleyiz Bugün çok önemli iki konuğum var, uzun zamandır konuk almamıştım, ağırlamamıştım O yüzden onun heyecanı da var bende Yaptığım hatalardan dolayı mazur görün beni diyelim. Onlarla muhabbete geçmeden önce tanıtacağım zaten e, sizlere daha sonra arkadaşlarımızı. Bizim sürekli yaptığımız en azından benim sürekli yaptığım majistral gündeme bir değinelim istiyorum. Her hafta buna değiniyoruz çünkü. Magistral gündemde son bir haftada neler oldu neler değişti şöyle bir göz atalım. Öncelikle geçen hafta değinmemiştik. Ben bu hafta özellikle değinmek istiyorum. Çünkü sağlık alanında büyük bir olay yarattı. Yani sağlığın geldiği son nokta dediğimiz şeyler de artık birer birer değişiyor. E, Profesör doktor Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı araştırmayı kamuoyuyla paylaştığı için büyük bir e, sansasyon yaratıldı şu anda. E, hem medyada hem yökte. Yine rektörlükte Kocaeli Üniversitesi'ndeydi çünkü doktor. E, yaptığı araştırma şuydu. Çevre kirliliğiyle ilgili bu araştırmada edindiği bilgileri kamuoyuna sundu. Neydi bu sunduğu şeyler? Annenin ilk sütünde ve bebeğin ilk kakasında ağır metallere rastlandı. Ve bu çok önemli bir konu. Bunu Halka ulaştırdığı için şu anda hem Sağlık Bakanlığı tarafından hem rektörlük tarafından kendisine soruşturma açıldı. Bununla ilgili Tabipler Birliği'nin özel çağrısıyla bir basın açıklaması da yapıldı. Onurumuzu koruyoruz diye. Eczacı odası olarak biz de yanında bulunduk. Özellikle bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü böyle önemli konularda sonuçta doktor hastasını tedavi eden Hipokrat yemini etmiş bir Meslek mensubu Onun yanında halk sağlığıyla da ilgili bir konumda Edindiği bilgileri kaldı ki halk açısından önemli bilgileri Halkla paylaşmanın verdiği sorumluluğu taşıyan biriydi Ve bunu ne yazık ki sadece Türkiye'de değil Dünyada da birçok kısıtlamalar getiriliyor bunları gün yüzüne çıkarma konusunda Bunu gün yüzüne çıkardığı için ağır bir suçlama şu anda Onur Hamzoğlu ile devam ediyor daha sonra geçen haftalarda yine bizim özellikle kadın sorunu diye adlandırdığımız sorunlara bir yenisi daha eklendi. Aile danışmanlığı yapan birçok belediye ve özel kuruluşlara Sibel Üresin isimli yaşam koçu, koçu adı vermiş kendisine. Bir konuşmasında seminerinde çok eşliliği savunuyor. Tabii erkek açısından çok eşliliği. Yani burada biz sürekli kadına e, şiddete kadına yönelik şiddeti tacizi nasıl ortadan kaldırırız diye büyük araştırmalar yapıp büyük seminerler verip bununla ilgili halkı bilgilendirirken diğer taraftan kendine yaşam koçu diyen e, aile danışmanı diyen birisi çıkıp e, kadının itaat etmesi gerektiğini erkeğine itaat etmesi gerektiğini erkeğin çok eşliliğe müsait bir yapısının olduğunu ve zaten doğuda ve güneydoğuda imam nikahıyla ki kaldık sadece doğu ve güneydoğuda değil ülkemizde yapılan bir şey bu. Batıda da metres adını alarak bunun zaten meşru olduğunu sadece yasalaşması gerektiğini öne sürdüğünü ortaya koydu. Yine kadına şiddet kadına taciz konusunda geldiğimiz son nokta ee, diyemiyoruz. Ne yazık ki hep yenileri ekleniyor. İşte daha önce kadına yönelik şiddette, tacizde profesörlerin teker teker açıklaması vardı. Şimdi bir kadın olarak bir aile danışmanın çıkıp bunu savunması gerçekten üzücü. Ee, tabii önemli konular var ama bizim vaktimiz dar olduğu için e, daha çok gündemde olan şeyleri konuşmaya çalıştık. Diğer bir konu da şu an genel seçimlere yaklaşıyoruz. Zaten konuklarım da e, bu konu üzerine muhabbet edeceğiz onlarla. Bu e, genel seçimlerde tabii parti çalışanlarının yaptığı afişlemeler... İşte söyledikleri sözler, vaatler e, gündemdedir. Özellikle son iki aydır bunları yakından görüyoruz. Bizi ilgilendiren konuysa şu: Eczacılık alanda, ilaç ve eczacılık alanında e, billboardları asılmış afişleri görüyoruz. Burada eczacılık, ilaç eczacılık alanında yaptıkları gerçekten ironik bir durum. Çünkü şöyle bir yazılama var: İstediğim eczaneden ilacımı alıyorum. Üstelik yüzde 80 indirimle. Altında da e, ilaçta rekor indirimi yaptık diye bir açıklama var. Yani bunu halkı yanlış bilgilendirme. Çünkü kamuoyunda evet e, ilaç fiyatı düştü, sağlıkta harcama düştü. İstediğim ilacı istediğim eczaneden alabiliyorum. Zaten böyle bir kısıtlama yoktu. Kimse kimseye yönlendirmez bu konuda. Ama sosyal güvencesi olmayan biri bir eczaneye gittiği anda... E, İstediği ilacı alamayacak ne yazık ki. Yani kendi kurumuyla anlaşmalı olmayan bir eczaneden alamayacak veya kurumu yoksa mutlaka parasıyla alacak. %80 indirim dediği yine aslında bir bakıma halk için iyi gibi gösteriliyor ama bunun altyapısı hazırlanmadığından vatandaş olarak eczacı da bir vatandaş çünkü onun cebinden gitmiş oluyor. Tabii bunları konuşacağız arkadaşlarımızla ben öncelikle onları tanıtayım. İstanbul Medipol Üniversitesi'nden birinci sınıf öğrencisi arkadaşımız Berk Öktem. Diğeri de sizin de tanıdığınız programımıza sıkça çağırdığım konum İstanbul Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Armağan Akın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yavaş yavaş konumuza giriş yaptık zaten. Öncelikle genel seçimler dedik. Ben biraz bu konuya değinmek istiyorum. Genel seçimde... Yerel seçimde fark etmez ülke gündemini oluşturan bir konuda gençler aslında biraz göz ardı ediliyor. Yani şöyle bir çelişki var aslında çünkü özellikle şu son zamanlarda öğrenci olaylarında yaşadığımız durumlara bakarsak gençlerin siyasetten uzak durması ve derslerine bakması yönünde basit ama bu şekilde bir mantık var. Fakat seçim zamanında nedense gençlere yönelik öyle söylemler yer alıyor ki bu ülkenin geleceği sizsiniz. Bu ülke siyaseti e, sizinle beraber devam ettirecek şeklinde gençlere, gençlik kollarına yönelik acayip çalışmalar var. Ya Bu bir çelişkidir aslında. Biraz bununla başlayalım. Gençlik ve siyaset ne noktada? Ee, senin de dediğin gibi Olcay ee, bu ciddi bir çelişki. Gençlik kollarına partilerin verdiği önem ortada fakat buna karşın yine gençlere e, orantısız güç uygulanıyor e, onların mevcut iradesine karşı. Ben öncelikle e, yapılan e, Türk İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırmayla başlamak istiyorum. E, Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2011 dönemi işsizlik rakamlarını 16 Mayıs 16 Mayıs günü açıkladı. Rakamlar 2011'in Ocak, Şubat, Mart aylarına ait. Araştırmaya göre işsizlik %11.5, genç işsizlik ise %20.6. Ee, burada da görüldüğü gibi e, neredeyse 5 e, gençten bir tanesi işsiz üniversite mezunu veya üniversite mezunu olmasa da. E, yine bununla ilişkili geçtiğimiz e, günlerde e, bir haber e, rastladım. Gazetede onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'in Karabağlar içerisinde kapı imalatı yapan bir işyerinde patronun önlem almamasından kaynaklı meydana gelen patlamada bir itfaiye eri dört işçi hayatını kaybetti. Ölen itfaiye işçisi Ozan Avşar üniversitede arkeoloji bölümünü derece ile mezun olmuş ama hayatı boyunca hayal ettiği mesleği iş bulamadığı için yapamamış. Sonunda ailesini geçindirebilmek için itfaiyeci olmuştu. Görülüyor ki mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlik kendi alanı dışında iş kuyrukları oluşturuyor. Öğretmenler ataması yapılmadığı için inşaatlarda çalışıyor. Hatta işsizlik nedeniyle Türkiye'de birçok genç intihar ediyor. Ne yazık ki. Ee, yine aynı şekilde 14 Mart 2010'da Başbakan'ın konuşmasını yaptığı sırada parasız eğitim istiyoruz gibi çok masum. Çok normal olması gereken yazılı bir pankarta açtıkları için tutuklanan ve 14 ay 10 gün tutuklu bulunan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer ne yazık ki okuldan atıldılar. Parasız eğitim istemek Türkiye'de yasa dışı slogan oldu artık. Ne yazık ki yani e, her şeye siyaset karıştırıldığını öne sürenler e, herhangi bir talebi arkasında YGS'de de çok yaşadık. 1 milyon 700 kişinin mağdur olması ve arkasından bunun ne için e, mağdur olduğunu sormaları daha sonra sınavın iptal edilmesi konusunda yani büyük sıkıntılar yaşadı oradaki arkadaşlar. Fakat bunda bile kendi sorularına cevap ararken bile yaptıkları Savunma. İşte arkasında illegal örgütler var, siyasi örgütler var. Yani o kadar büyük çelişki yaşıyoruz ki aslında yapılan her şey, talep edilen her şey arkasında siyasi bir örgüt propagandasıyla ne yazık ki savunuluyor. Yalnız işte benim anlamak istediğim asıl şey siyasetten uzak durması gereken gençler 18 yaşından sonra oy kullanabilme hakkına sahip, seçme ve seçilebilme hakkına sahip. Bunu ne yazık ki anlayamıyoruz biz veya bize anlatamıyorlar, farklı şeyler düşünüyoruz. Aynı şekilde biraz da öğrencilikten bahsedersek, Eczacılık Fakültesi için de aynı şeylerle karşı karşıyayız. Yani burada intihar eden gençlerin evet çoğu işsiz, bunalımda oldukları için ama biz şunları da gördük. TUS'a hazırlanan kaç kişinin intihar ettiğini, daha sonra TUS'a hazırlanırken Yerinden kalkamadığı için bir takım hastalıklar geçirip beyin kanamasından ölen insanları iş bulamadığı için bir sürü üniversite mezunu intihar ettiğini çok gördük. Yani bu işsizlik sorunu ister çok iyi bir üniversitede oku ister okuma herkesin problemi aslında. Şu anda bizim yavaş yavaş yaklaştığımız durum da aslında buna işaret çünkü her geçen yıl eczacılık fakültesinin de sayısı artıyor. Sürekli özel, özel üniversiteler, devlet üniversiteleri yani sayı mevcut e, sistemin çok çok yukarısında ve bunu e, ne yazık ki şey diye adlandırıyorlar işte biz eczacılık fakültesini açtık yani çok iyi bir nimetmiş gibi fakat Şöyle de bir durum var, eczacılık alanında yaşadıklarımız da ne yazık ki e, fakülte sayısı aynı hızla artarken eczacılık alanında yaşadığımız e, sıkıntı iki kat, üç kat hızıyla artmakta. Onunla ilgili e, zaten belki senin annen de eczacı, Hı -hı. sen biraz daha yakınsın. Birinci sınıf olmana evet. rağmen sürecin içerisindesin. Seninle en azından şu e, sağlıkta dönüşüm programı adı altında. ...6-7 yıllık bir süreci konuşmak istiyorum... ...neler yaşadık, neler yaşayacağız daha? Tabii ki de... ...şu anda senin de demiş olduğun gibi... ...fakültü sayıları sürekli artıyor... ...ve artmak da bu şu anki hükümet döneminde... ...araştırmalarıma göre... ...yine mesela sürekli faktör artıyor... ...fakat şu anda... ...yeni mezun olan... ...eczacı adayla veya eczacılar diyelim... ...sürekli bir eczane açma... ...eczane eczacına yöneldiği için... Zaten bir eczacılık kadro sıkıntısı yaşanmaktadır. Mesela şu an mevcut olan üniversitelerde bile öğretim diğer farklı fakültelerine gelen hocalarla karşılanmaktadır. Mesela paket programlı galiba tam ismini tam olarak bilmiyorum ama. Mesela Ankara'dan geliyor öğretim üyeleri. Bir aylık dersi bir haftada veya bir günde veriyorlar ve geri gidiyorlar. Bunlar eczacılık öğrenciler için tabii ki de dezavantajıdır. Çünkü sürekli bir... Fakülte artışı, sürekli bir e, öğrenci artışı. Onun yanı sıra e, öğretim müezzinlerinin tamamıyla bir dezavantajı ta, e, azalması. Bunlar e, işte fakültelerin sürekli artması. Hükümet döneminde... E, Karşılaştığımız e, bir durum hani, onu soracaktım. Evet, sorunlardan tamam. bir tanesi yine. Sürekli fakülte sayısı artıyor, kontenjanlar artıyor. Tamam belki yeni üniversitelerde bu kadro eksikliği bir bakıma hoş görülebilir. Fakat... Yanlış hatırlamıyorsam Erzurum, Malatya gibi biraz daha köklü üniversitelerde açılan eczacılık fakültelerinde bile hala işte Ankara'dan, İstanbul'dan çeşitli yerlerden öğretim görevlileri gidip geliyor. Zaten kadromuz az, ona biraz önce değinmiştin. Kadro da açılmıyor. Bugün ...eczane eczacılığına yönlendirilen... ...aslında eczane eczacılığı olarak düşünmüyor öğrenciler bence. Sen birinci sınıf olduğun için belki araştırma yaparsın... ...farklı bölümlere e, yönelirsin ama... ...gelenlerin çoğu başka bir alternatif sunulmadığı için eczane eczacılığını seçiyor. Tabii ki de yani şu anda mesela e, dedik işte fakülte açılıyor... ...mesela yeni tercih yapan öğrenciler e, ben mesela eczacılık kazandıktan sonra... ...ben eczacılık kazandım ne sevinebilir yalnız... Ee, i̇leride bu durum iyice sıkıntıya çıkmaza gittikten sonra gerçekten keşke seçmeseydik diye bir şey oldu. Çünkü e, mesleğiniz elimizden alınıyor gibi yani sürekli bir eczacı artışı e, ki bilinçsizce bir artış. Çünkü e, öğretimlerini, öğrenimlerini de yeterli seviyede yapamıyor öğrenciler. Yani çünkü bir, de, senin de demiş onu demiş Erzurum'da ve köklü üniversitelerde bile paket programı yani Ankara'dan gelip öğrenci, e, öğrenimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Bu ne kadar yeterli bir eczacılık için, eczacık örneği için bununla işte sorgulamak lazım. Kesinlikle. Öyle. Ee, bunun yan sıra işte yine birçok şey var bu e, hükümet Tabii Bahsederiz. Adını, Ondan ha? önce e, yorulduk biraz bir şarkı arası verelim daha sonra sorularımızla sizlerleyiz. <gülüyor> Gençlerin probleminden bolca bahsedeceğiz. Sonuçta gençlik programı ve eczacı olmamızın ortak noktası aslında. Hem eczacılık fakültesi öğrencisiyiz hem de öğrenciyiz. Bunları biraz bütünleştirip konuşmamıza devam edeceğiz. Öncelikle işte yumurta protestoları dedik. Yani yıllardır aslında öğrenciliğin verdiği o e, isyan, mevcut duruma isyan her zaman var. Yalnız son süreçte artık tahammül noktası biraz değişti. Yani eskiden de öğrenciler gözaltına alınıyordu, öğrenciler protesto ediyordu ki her zaman söylediğimiz NATO işbirliği sürecinde altıncı filoyu denize döken bir öğrenci kitlesi vardı zamanında. Şu anda eğitim parasız eğitim, parasız sağlık denildiği için insanlar teker teker gözaltına alınıyor, teker teker uzaklaştırılıyor. Zaten kitlesel eylemlerimiz de yavaş yavaş azalmaya başladı çünkü 12 Eylül sonrası siyasetten uzak, hakkını aramadan uzak öyle bir potansiyel yaratıldığı için zaten mevcut durumumuz da az insanlar konuşmaktan çekiniyor, bazı şeyleri talep etmekten çekiniyor. Böyle bir durumda baskı da arttı. Yani bunun çözümü elbette. ...böyle bir iki cümleyle anlatılabilecek bir şey değildir... ...veya süreci konuşacak olursak... ...Armağan özellikle seninle biraz konuşmak istiyorum... ...çünkü dergide de bununla ilgili yazılarım vardı... ...bolca yer veriyoruz... ...Yök olsun... ...onun dışında üniversite politikaları olsun... ...bununla ilgili senden birkaç cümle almak istiyorum ben. Teşekkür olacak. Senin de söylediğin gibi... ...eğitimin ticarileşmesi... ...ve Bologna sürecine karşı üniversite öğrencileri yıllardan beri bir irade oluşturuyor. İşte gerek eylemlerle, gerek yaptıkları basın açıklamalarıyla. Yine geçtiğimiz günlerde Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresini protesto etmek için öğrenciler Dolmabahçe'deydi. Fakat yine senin söylediğin gibi öğrencilerin bu iradesine bu isyan geleneğine mevcut iktidarın ee, hiç davamül yok aksine daha fazla şiddet, daha fazla e, yasal yollardan onlara e, önlerini tıkıyor. Örneğin e, işte az önce de söylediğim gibi Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi'nin protesto eden öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. E, onlarca öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin e, talepleri görmezden gelindiği gibi. Susturulmak ve sindirilmek için en sert müdahaleler gösteriliyor. Onları gözaltına alarak, onları uzaklaştırarak okuldan. Ee, bunun dışında e, üniversitelerin kendi içerisinde e, yapılan örgütlenmelerde ortaya koydukları iradeler var. Mesela Eczacılık Fakültesi bizim Eczacılık Fakültesi için geçerli bu. Biz de kendimi, kendimiz için uygulanan keyfi uygulamalar söz konusu üniversitemizde. Bunlar için bir irade oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, dekandan rektöre kadar hiç kimsenin e, bu iradeye tahammülü yok Kimse bizim onların bize uyguladıkları keyfi uygulamalara karşı bir tepki göstermemizi istemiyorlar ee, Senin de söylediğin gibi yine 80 sonrasında 12 Eylül darbesinden sonra e, Bir toplumda ve öğrenci kitlesinde bir sindirilmişlik söz konusu bunun yanında öğrencilerin içerisine çıkan istisnai e, arkadaşların iradesi yine de sert, müdahaleler, sert müdahalelerle susturuluyor. Bir de şöyle bir durum var yıllardır halk açısından baktığın zaman öğrencilerin ellerine işte taşla sopayla meydanlara çıkması sanki... Ya yani onların e, halk ağzıyla söylüyorum yine kaşınıyorlar. işte yine olay çıkardılar şeklinde cümlelerle başlıyor aslında olaylar. Oysa şöyle bir durum var. Sokağa çıkma meselesi bizim için de öyle. Eczacılar için de öyle. Yani öyle bir algılanmış ki sokağa çıkıp talebini e, dillendirdiğin zaman kötü bir şey yapıyormuşsun. Yani orada senin e, şiddetle karşı karşıya kalman... Polis zoruyla karşı karşıya kalma meşru bir durum gibi algılanıyor baktığın zaman. Oysa öğrenciler açısından dile getirmek gerekirse öğrenci dikkate alan kimse yok. Hocasından dekanına, dekanından rektörüne, yöke kadar hiç kimse dikkate almıyor öğrenciyi. En küçük bir talepte işte daha önce de bahsettik başka biri tarafından kışkırtılıyor şeklinde. Evet, bir örnek vermek istiyorum ben de bu konuyla ilgili. Önceki günlerde Sırrı Süreyya Önder İstanbul Üniversitesi'ne konuşma yapmak için geldi. Orada kendisi bahsediyordu. Tabii ki onun İstanbul Üniversitesi içerisinde konuşma yapmasına izin verilmedi rektörlük tarafından. Önce izin verilmiş, sonra izin geri alınmış falan. Kendisi şöyle diyordu. Orada üniversite öğrencilerinin ortaya koyduğu iradeyi, işte taleplerini... Duyunca şey dedi e, üniversite yönetimi rektörler dekanlar e, bu iradeyi anlayabilmiş olsalar zaten işte e, sizi omuzlarında taşırdı diye o yüzden bilimsellikten ve gerçeklikten uzaklar uzaklar dedi ve bence çok doğru bir tespit Kesinlikle üniversite öğrenciler adına çünkü üniversite öğrencileri e, dinamiği oluyor toplumun önde e, üreten Düşüne. En genç beyinler, en üreten beyinler şu anda zaten 18'e 25 yaş arası. Çünkü e, üzerine alındığı ders çalışma, okulu geçmekten ziyade bu sorumluluktan ziyade ister istemez halka, geleceğe yön verme sorumluluğu var. Yani Her ne kadar uzak olan bir öğrenci bile bütün olaylar yani sadece bu siyasi anlamda değil siyasetin içerisinde elbette politika var. Sanat var edebiyat var Aşk var her şey bu iç içedir Yalnız öyle bir noktadayız ki edebiyattan uzaz öğrenci kültür merkezleri teker teker kapatılıyor siyaset yaptıkları için Onun dışında fakülteler arası geçiş yasak hem sanat hem sosyallik hem aşk kısıtlanıyor neden? çünkü istenmeyen olaylar çıktığı için kendi üniversitedeki öğrenciler istenmeyen olayları kendi aralarında nasıl yaşayabilir? Orası da ayrı bir durum. Onun dışında zaten sürekli karşılaştığımız hak arama, isteklerini dile getirme zaten yasak. Ya böyle bir ortamdan insanların üretebilmesi bir şeylere ürettikleri şeyleri paylaşabilmesi Elbette mümkün değil O yüzden yapmak istedikleri şey aslında çok kolay ve gerçekleşebilen bir şey aslında şu anda düşünceden uzak düşünmekten uzak üretmekten uzak ve paylaşmaksızın bir hayat. Sadece sorgulamadan e, oy ver. Zaten seçim e, şimdi isim vermek istemiyorum ama seçim e, araçlarında çalan şarkılardan biri de öyleydi. Düşünmeden oy ver düşünmeden oy ver gibi şu anda yanlış da söyleyebilirim ama ana, mantık bu zaten. Böyle bir toplum yaratmakta. Bunları sürekli konuşuyoruz aslında. Biraz da Seçimden sonra bizim ne beklediğini konuşalım açıkçası. Şimdi ez, ilaç eczacılık alanında son 6 yılda 7 yılda artık her neyse zaten daha önce de vardı e, bu alanı bize bırakmama fikri. Ve son süreçte hızlandı sağlıklı dönüşüm politikasıyla beraber. Şimdi şöyle bir durum var e, ilaç eczacılık alanında herhangi bir söylemi yok. Hükümet, e, hükümetin mevcut hükümetin veya şu anda iktidara gelme çabasında olan siyasi partilerin sağlık alanında ha, elbette bir iki söylemi vardır ama. Bu kadar fiyat düşüşü, bu kadar e, iskonto oranları, işte muayene ücretleri, onun dışında e, yeni geçilen sistem, ilaç takip sistemleri. Ya o kadar çok sıkıntımız var ki bizim. Son 6 yılda e, bu söylemler dile getirildi, uygulandı. Eczacı çok zor durumda kaldı fakat ileriye yönelik eczacı kamuoyunu heyecanlandıran, umut veren, ee, herhangi bir söylem yok Sadece tek gördüğümüz şey yaptıklarıyla övünme O da yalan yanlış bir şekilde övünme Son süreçte neler yaşadık Yine biraz e, seninle devam edelim Eczacılık alanında belki Neler karşıladı bizi iyi veya kötü senden alalım Tabii ki de ee, Ben öncelikle muayene ücretlerine değinmek istiyorum ee, Örneğin bir hasta hastaneye gidiyor ee, işte muayenesini oluyor, reçetesi alıyor Sonra eczaneye geliyor reçetesinde yazan ilaçları alıyor ücretini karşılaması ne kadarsa işte ilaç faturasını. Ondan sonra tam çıkarken e, mua eczacı muayene ücreti e, 8 lira gibi veya işte... Ne kadarsa şu anda tam e, biliniyor. Değişiyor zaten. Evet, Sağ tamam, evet, şeyine göre. Diye. E, muayene olduğu yere göre. Sonra e, hasta bir anda duraksıyor. Bence muayenemin diyor. Has e, muayene diyor Hastane oldum diyor. Neden diyor? Şu anda eczaneye bir ücret ödemek zorunda kaldım diyor. Bu şu anda e, tamamen eczacıyla hastayı karşı karşıya getirme durumudur bunlar bu ücretleri zaten hastaneler eczacılardan e, almaktadır. Yani hasta her hasta açısından ama e, eczacılar bunu e, hastalardan nasıl temin edebilirler veya nasıl kibarla çünkü e, çok bence mantıksızca bir şey. Yani e, bir hasta neden muayene ücretini şey öde ödemektedir eczaneye? Yani e, sadece ilacını alır zaten. Muayene olmadığı için eczaneye. Bu evet. muayene ücreti biraz daha önce böyle bir ücret hastane eczaneden alınmadığı için Ekim'di yanlış hatırlamıyorsam. 2008 Ekim olması gerekiyor muayene ücretlerinin Hı -hı. eczanelerden tahsil edildiği dönem. Ben de o zaman stajyer eczacıydım. Çok yakından gördüm. Daha önce eczanelerden hiçbir ücret alınmazken yani bu muayene ücreti adı altında tak diye senin dediğin gibi 3 milyon 8 milyon ve 15 milyona çıkacak kadar kaldı ki öyle bir durum var ki sadece o anki muayene ücreti de değil daha önceden birikmiş evet, muayene zamandaki. ücreti diyorsun işte 3 milyonluk reçetesi var diyelim göz damlası alıyor işte diyorsun yani bunu karşılayabilmeniz için şu kadar var. 75 milyon borcunuz var kadın şaşırıyor yani ne alaka. 3 milyonluk ilaç sonra ne oluyor paramla alırım diyor. Yani kendinin hak ettiği o e, sosyal güvenlik e, kurumunun reçetesini ne yazık ki parasıyla almak durumunda kalıyor. Bu da biraz aslında bir politikadır ve e, o süreci yakından yaşadığım için e, çok iyi anlıyorum seni. Hasta böyle bir şey yokken bir anda kendisinden bilmem şu kadar para talep edildiği için eczacıya karşı tavır alıyor. Ki zaten e, eczacıya karşı tavırı... Hasta geldiğiniz zaman stres oluyor. Çünkü e, bir sistem, bir ilaç takip sistemi var medulla diye işte. O mesela sıkıntılı çalışıyor, çalışmıyor, hasta bekliyor. Zaten hasta ve hasta yakın orada e, yani sonuçta bir hasta yani. Bir ağrısı e, var. Yani bir memnuniyetsizliği var. Zaten stresli. Eczacıyla iyice bir e, zıt durma papaz oluyor biz zaten işte. E, o şekilde zaten sıkıntı iyice stres tavan yapmış durumda. Bir de üstüne bu muayene ücreti olunca iyice e, ipler geriliyor. Ve şey hastayla eczacı arasındaki... ...durum yani hastayı eczacı veya halkı eczacı düşman et düşman etme gibi... ...eczacı tek başına bir köşede e kıstırmak gibi bir düşünce bir politika olabilir. Yani öyle düşünüyorum ben şu an için en azından. E o tarafa gidiyoruz zaten yani bütün veriler onu gösteriyor bize de... ...hastayla eczacı arasında çünkü bakıldığı zaman son süreçte de yaşadığımız şey aslında... Yani öyle bir oturtuyorlar ki taşları yerini ee, en son ortaya çıkan şeye şaşırıp kalıyorsun. Hastayla eczacı arasını açıyorlar. Daha sonra eczacı ile ilaç arasındaki bağı koparmaya çalışıyorlar. Ve e, bizim özellikle son dönemde yaşadığımız sıkıntılardan biri ve bunu çok iyi kullandılar bu sene. E, i̇şte ilaç fiyat düşüşleri. Yani orada e, hiçbir zaman eczacı halk mağdur olsun diye e, çıkıp eylemler yapmadı. İlaç fiyat düşüşleri hepimizi sevindiren bir Noktadır aslında. Ama orada bizim bir yandan işte stok zararları dediğimiz olay gerçekleşirken diğer yandan halka işte biz ilaçları düşürdük. Yani sanki eczacı burada haksız bir kazanç elde ediyor. Evet. Bak sizin saye işte bizim sayenizde siz artık o eczacılardan çok daha ucuz ilacı alacaksınız gibi halkla eczacı sürekli karşı karşıya getiren bir politika var. Bu çok doğru bir tespit. O yüzden e, yaşadıklarımızdan biri de dediğim gibi bu medula olsun ki medulayı hala yaşıyoruz o sıkıntıyı sene geçmesine hı, rağmen. Sene rağmen kesinlikle medula. öyle. Muayene ücretleri yine bazen hastanın cebinden e, çıkmazsa para eczacı hı, vermek hı. zorunda kalıyor. Yani maddi açıdan elbette sıkıntılarımız var ama bir de mesleki yaşantımızda mesleğimizi yapamıyoruz gibi düşünüyorum ben. Evet. Özellikle son zamanlarda yaşadığımız ilaç fiyat düşüşleri yani eczacının sadece ticari kaygılarını ortaya çıkaran bir durum hakim son zamanlarda. Evet bu kamu kurum iskontolarının değişmesi bu tamamıyla sanki şey halka nasıl diyeyim mesela, eczacı yüksek fiyattan ilaç satıyormuş gibi bir görüntü tutuyor. Çünkü şey yine örneklerecek olsak eczacı 10 lira aldığı bir ilacı. Atıyorum kendi karını her şeyini 12 liraya ki tüm Türkiye'de aynı sabit bir oranır. kim hiçbir eczacı e, kendi kar payını koyamaz bir ilaca. normal 12 liraya satar ama 2 ay sonra bakıyorsunuz fiyatlar düşüyor. Önce 10 liraya satıyor sonra 2 ay sonra daha düşüyor. 8 liraya düşüyor. Yani eczacı sattığı ilaçtan tamamıyla cebinden yani hasta ilacı alsın bir de üstüne para verin Bu şekilde bir e, duruma geldi, sisteme geldi. Sürekli bir ilaç e, Avrupa'ya e, endekslemeye çalışıyor. Yani Avrupa'ya nasıl diyeyim Avrupa'ya düzenlemeye çalışıyorlar Avrupa'yla eşit şartlara getirmeye çalışıyorlar gibi Yalnız yaşam standartlarımız Avrupa'yla bir olmadığı için e, bu bizleri tamamıyla yakına ilgilendiriyor Yakın e, ve çok nasıl diyeyim eczacıları derinden etkiliyor Çünkü halk için ya ki ben de bir hasta olduğum zaman benim açımdan da çok mantıklı çok güzel Ki eczacı için de çok iyi yani uygun şey ilaçları ucuza gitmesi belki iyidir de aldığın elindeki stoklardan dolayı Sattığın ilaçlar tamamıyla sana zarar olarak görüyor. Bu bir eczacı açısından bence çok Kesinlikle kötü bir durum. Kesinlikle öyle. O dönemler çok büyük sıkıntılar yaşadık eczacı kamuoyu olarak. Yani ne yazık ki şöyle şeyler de gelişti. Elbette eczacı ticari kaygı taşımak zorunda. Fakat bu ticari kaygıyı taşırken oradan alıp diğer bir işte çekini ödeme... ...veya SGK'dan parasının gelmesini bekleme... ...bu sırada işte eğer yanlış reçetesi varsa bir gözden kaçmış... ...kontrolü varsa kesintileri gelmekte... ...yani e, eczacılık... ...sağlık danışmanlığı dışında... ...biraz daha böyle... ...ticari kaygının ön planda olduğu... ...bir duruma geçti... E, ...bunu eczacı isteyerek yap yapmıyor elbette... ...durum şu anda bunu istiyor... ...buna müsait... ...o yüzden durumun daha farklı... ...olması gerekirken yani eczacı... ...eskiden olduğu gibi sadece... ...ilacı raftan alıp... E, ...hastaya veren bir insan... Hep öyle tanımlanır çünkü ki eskiden öyle değil daha fazla insanla hastayla e, birebir konuşma şansı olan çünkü fotokopi yok işte e, suta bakayım bunu verebilir miyim yok geri ödeme e, koşullarına göre e, neyi keseyim bunu yapıştırayım mı yapıştırmayayım mı derdi yok o zamanlar rahatça hastasını dinleyip ona göre tedavi yöntemini en azından danışmanlığını yapabiliyordum. O aslında e, ilacı raftan alıp e, hastaya ulaştırma tabiri de artık çok yanlış yavan kalıyor çünkü e, şu anda eczacı bu koşullarda ilacı raftan almıyor ilacı raftan alırken 40 aşamadan geçiyor. O g 2 değil mi bir zamanlar o vardı. Çünkü g 2 değil mi, değil mi, şöyle mi, böyle mi. Ve bunları yaptığı için de belirli kurumlar tarafından suçlanıyor. E zaten ilaç fiyatları konusunda büyük bir kaygı taşırken e, kendisine uygun ilaç alımı yaptığında bu defa özellikle o G2D sürecinde bunu yaşadık. E, işte plazma TV uğruna bu kadar ilaç aldı diye büyük e, kurumların ...önemli isimleri böyle bir açıklama yaptı. Yani bu kamuoyu ile eczacı arasında büyük bir sorundu. Ee, sürekli biz bunları konuşuyoruz. Aslında biraz daha çözüme geçmemiz gerekir. Ne yapalım konusunda hem öğrenci olarak hem e, bulunduğumuz meslek açısından... ...bizi neler bekleyecek daha sonraki süreçte bunları konuşmak istiyorum. Ama önce bir ara verelim tekrar bir şarkı dinleyelim. Daha sonra çözümlerimizle birlikte olacağız.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 Her gününü, her akşam ayrı güzelle sen de geçir her gününü. Boş vermişim, boş vermişim dünyaya ben boş Sıra geldi çözümlere yani zaten madde madde sıralamayacağız elbette bunları çünkü çok derin bir konu. Fakat şöyle bir durum var daha önce de bahsettik zaten e, yaptıklarından ziyade yapacaklarından bahsetmesi gerekir. E, hem şu mevcut hükümetin hem de iktidara gelmek isteyen siyasi partilerin ne yazık ki panelde de bunu gördük biz panele gelen arkadaşlar da çok yakından e, takip etmişti o süreci panelde e, MHP ilçe başkanı vardı. E, Mehmet Domaç gelmemişti ne yazık ki. Daha sonra e, BDP Bağımsız Milletvekili adayı vardı. Tabii bunların hepsi eczacı. E, bir de Çin eski der. TEP e, genel sekreteri Özgür Özel yer alıyordu hmm. orada CHP milletvekili e, adayı. Onlardan da gördük aslında sürekli işte AKP e, zihniyetine e, bir varyansım vardı orada işte bu, özellikle Mehmet Domat şu anda iktidarda milletvekili olarak yer alıyor ki eski bizim Türk Ağızacıları Birliği başkanıdır kendisi onun hakkında işte sürekli şunlar yapıldı bunlar yapıldı zaten kendisi de gelmedi toplantıya biz özellikle gelmesini bekliyorduk çünkü bu muhatabımız bir tek odur kendi aramızda konuşuruz kendi çözümlerimizi iletiriz ama şu anda Var olan durumu yaratan, buna karşı çıkan veya destekleyen bir kişi şu anda mecliste Mehmet Domaç'tır. O yüzden kendisini görememiştik orada. Fakat orada bulunan bir öğrenci olarak Arman gelecek siyasette yani MHP olabilir, CHP olabilir, AK Parti olabilir yine gelecek. Hükümetin eczacı adayları sence yeterince tatmin edebildiler mi? Yani bu kadar uygulamaya, bu kadar baskıya rağmen daha... E benim görüşüm en azından daha somut söylemler olması gerekirken biraz daha yumuşak kaldı galiba. Kesinlikle. Senin de söylediğin gibi bugün mevcut, e, mevcut iktidar ve muhalefet partilerinin televizyonlarda da görüyoruz. Basın yayın organları aracılığıyla. Sürekli kendi aralarında kendi söylemleri üzerinden tartışmaları söz konusu. Halka somut, çok fazla e, mitinglerde ya da işte vaatler verirken çok net bir şeyler söylemiyorlar. O günkü panelde e, evet yine senin söylediğin gibi... Mehmet Domaca ve AK Parti e, siyasetine karşı yaptırımlarına karşı bir şey vardı Saldırı ya da işte onları eleştiri diyelim e, Ama kendilerinin e, öz, özünde e, ortaya koyduğu somut bir şey eczacılık alanında yoktu Yine ben orada en güzel eczacılık konusunda e, Semih Güngör'ün net bir şeyler söylediğini gördüm Bu da yine şeyi görüyor, görüyoruz orada çıkıyorsa gelecekle ilgili... ...eczacıların birliklerinden... ...odalarından çıkıyor. Siyasi partiler biraz daha işin... ...bürokrasi kısmında... ...siyasi kısmında... ...kendi meslektaşlarında... ...kendi meslektaşın arasında olmuş olsa bile... ...kendi meslektaşlarından ve mesleğinden uzak olduğunu... ...gördüm. Yani ne olursa yine... ...meslek odalarında... ...derneklerde, sendikalarda Birlikte falan oluyor. Birlikte mücadeleyle olacak evet. gibi... Aynen öyle. Mesela şöyle bir şey yapalım. Ee, Belki bu defa soracağım. Ee, bir siyasi parti adayısının, eczacı milletvekili adayısın. kendi kamuoyuna seslenmen gerekiyor. Ve samimi bir şekilde Oy toplama potansiyelinden ziyade oraya giriş amacın gerçekten eczacılığı düzeltme anlamında. Yani şu son zamanlarda yaşadığımız sıkıntıları çünkü en yakından takip eden bizleriz. Bu alanda söyleyecek sözlerin olsa... Somut bir şekilde neler derdin eczacılara veya halka sadece eczacıları da ilgilendirmiyor tabii bu durum. En başta halk sağlığı önemlidir. Kesinlikle. Birkaç cümle alalım senden. Öncelikle bir eczacıdan ziyade bir iş sahibi veya yani bir meslek sahibinin kendi işini rahat bir şekilde yapması için maddi sıkıntısının maddi yükünün bence olmaması lazım. Yani eczacıları zenginleştiririm dememem lazım fakat maddi. ...sıkıntısını ortadan kaldırmalıyız yani... Olanak sağlarsınız. E, evet o şekilde. Ee, düşen mesela ilaç fiyatlarını... E, ...nasıl diyeyim, eczacıların sırtına yüklemekten ziyade firmalara. Yani Kesinlikle. bu firmaları zarara sokmak açısından değil ama... ...bu şekilde bir dağıtım, bir yapmış olabilir. E, çünkü eczacıların ka e, hastalarla karşı karşıya gelmemesini sağlam sağlamam lazım. Nasıl, veya sağlamalıyız. E, bu şekilde bir e, ön şey olabilir... Koşu, e... SGK ile mesela neler var? Genelde e, sıkıntımız SGK ile anlaşmazlık Hı -hı. E, sorunu üzerinde. E, SGK ile şeyi an... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum da neler folderim diye e, bilemiyorum. Biraz ah, zor yani. tabii SGK ile baş edebilmek diyelim çünkü eczacılar üzerinde. E, ...kamu kurum iskontosu, stok zararları kadar e, büyük bir yük aslında. Ya yani hmm. eczacıya ön ayak olmak yerine, beraber işbirliği yapmak yerine ne yazık ki... Işte ...nasıl, hani evet. nasıl, nasıl olur da kesinti keselim. yaparım, nasıl olur da işte şöyle evet. sıkıntılar çıkarırım. E, bu iki üç tane vaatle zaten eczacılar e, açısından büyük bir şey kazanmışım. Evet. <gülüyor> <Yani> çünkü çok <gülüyor> ya önemli bir yük olarak görüyorum eczacının ayağını bağlayan... Yani, eczacıların hastalarıyla daha yakından ilgilenmesi için öncelikle o maddi sıkıntılarını, maddi kaygılarını üzerinden atmaları lazım. Tabii ki hastayı daha rahat zaman Evet daha ayırsın. rahat bir şekilde. Çünkü yani bu, bu şekilde olması lazım. Yani bir eczacı zengin yani sizi zenginleştiririm değil tabii ki de demek istediğim olay burada. Hak, hak ettiğiniz değeri, hak ettiğiniz miktarını esirmesi o şekilde. Çünkü sadece zararınızı yani zararınızı karşılarım açısından mesela. Yani üstüne kar koyarım neydi de zararınızı karşılarım. Bunda sanki e, kooperatifler devreye ha, girebilir tabii de, aslında. Tabii evet. Burada eczacılığın aslında e, ben yani şu anda katıldığım şey, birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen iki tane sempozyuma katıldım ve hı hı. orada edindiğim en önemli bilgi e, birlik olma eczacılığın, eczacılık fakültesi okuyan öğrenciler birlik olması gerektiği ko gerek kooperatiflere gerek e, birliklere odalara bir örgüt şeklinde yani şu anki hükümetten veya iktidara gelecek e, tekrar iktidar parti ya yani muhalefetten filan Herkese bir e, yaklaşık 20-25 bin işte dedi konuşmuştuk. E, eczacı sayısı var. Şu an eczane eczacısı olarak bunların e, her biri ayrı baş olarak değil de tek başına bir birlik yine Kesinlikle. örgütlenmesi bence şu anki e, mevcut durumda yapılabilecek en önemli ve en faydalı şey olarak görüyorum. Kesinlikle. Öyle. Ben e, eczacıları bu konuda diğer meslek gruplarından e, ...belli ölçüde ileride görüyorum aslında. Örgütlülük açısından. Evet, e, özellikle İstanbul Eczacı Odası'nda e, ilişkilerimiz yakın. Diğer Eczacı çok yakından tanımıyorum ama... ...Eczacılar İstanbul e, özelinde e, gayet örgütlü e, ve sadece kendi mesleğiyle ilgili sorunlara değil... ...diğer e, toplumu ilgilendiren sosyal tüm konulara duyarlı bir şekilde iradesini ortaya koyuyor. ve Bunun dışında... E, ben biraz da durumun e, bu özelleştirmelerle ilişkilendirilebildiğini, ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, mesela Kamu Hastaneleri Birliği yasasıyla e, hastanelerin özelleştirilmesi, e, sağlık hizmetinin bir kamusal kamu hakkı olmaktan çıkıp e, parayla e, elde edilebilir bir hak olması e, halk sağlığı açısından tehdit edici bir durum. Ee, bu Ki Uygulanmaya da başladı sözünü kesiyorum Erzurum'da pilot olarak Bir e, evet, Sistemi beyde değinmişti bizim evet. Hazırladığımız ilaçta reklam dosyasında ee, Pilot uygulamaya Başladı Ya Bunların hiçbiri aslında sözde değil Bunları sürekli konuşuyorlar tartışıyorlar ama Bir yerden de aslında bir kanaldan da Yavaş yavaş uygulanılmaya başlanıyor Yine Kesinlikle. markette markette e e e ilaçların Marketi satılması da bir yandan konuşulurken bir yandan da uygulamaya konuluyor aslında. İşte aslında bunlar e, halk sağlığı açısından ve eczacılar sağlık profesyonellerinin mesleğini yerine getirememesi açısından tehdit edici oluyor. Kamu Hastane birliği yasas yasasıyla sağlığın özelleştirilmesi halk sağlığını tehdit ederken bir yandan da e, eczane zincirleri ile e, eczacıların mesleği tehdit altına giriyor. Bu da bir bir nevi e, Binevi değil direkt olarak sağlığın Eczanedeki e, verilecek Sağlık hizmetinin özelleşmesi Anlamına geliyor. Zaten yine O gün panelde de söz edildi e, Biz e, halk e, dışarıda Olduğu için e, bu e, Siyasi uygulamaların Falan dışında olduğu için yani onların Haberi çok fazla olmuyor e, siz de bahsetmiştiniz ya Ödenen, ödenen muayene Ücretlerinden Ödenen İlk başta asken e, giderek işte bugün 15 TL'yi falan bulduğu söyleniyor ve bu da daha durmuyor. Yani devam et devamıyla sürekli artıyor. Zam zamlar geliyor. İşte bu da sağlık hizmetinin kamu hizmeti değil de bir e, özel. kadar evet. sağlık durumuna getiriyorlar ne yazık ki. Sen peki öğrenci olarak diyelim. Bu e, şeyi sevdim biraz ben. ...milletvekili adayı olsan... ...herhangi bir siyasi partiden... ...yine Hı -hı. aynı şekilde samimi olarak... ...öncelikle Eczacı kamuoyuna... ...ne vaat edersin... ...neyi gerçekleştirmeyi... E, ...söylersin onlara... ...daha sonra da ikinize de soracağım tekrar... ...öğrenci olarak... ...nasıl bir yöntem, nasıl bir çözüm sunarsınız... E, ...şeyle başlayalım... ...Eczacı milletvekili adayı... ...Armağan Akın <gülüyor> olarak başlayalım... <gülüyor> Sağ olun, teşekkür ederim... E, ...ben... Az önce değindiğim konuya çok dikkat çekmek isterdim. Ee, özelleştirmelerle birlikte sağlığın işte paran kadar sağlık durumuna getirilmesini engellerdim. Engellemek için yapılması gereken yasal prosedürleri hep sunuldu uygulardım. Mesela kamu hastanede birliği yasası diye bir yasa olmaz ve ya, bunu durdururdum. Ee, özelleştirmeleri önünü kes keserdim. Ee, daha çok devlet destekli, devlet tabanlı e, sağlığın Doğuştan her bireyin bir hakkı olduğunu ve bu hakkı e, en iyi şekilde kullanması için gerekli tüm şartları sağlamaya çalışırdım. Eczacılar için de e, eczacıların da mesleğini, sağlık danışmanlığı hizmetini, benzerden sağlık danışmanlığı hizmetini yerine getirmeleri için mevcut şartları e, sağlamaya çalışırdım. Bunlardan da ilk e, söylenmesi gereken herhalde bu e, SGK'daki İlaç ilaç takip sistemi ve eczacıda uygulanan sağlık uygulama tebliğinde çeşitli değişiklikler yapılabilir. Şeyle ilgili eczacıların mesleğini icra etmesi icra ederken ayırdıkları zamanın büyük çoğunluğunu sağlık danışmanlığı yapacak Tabii. şekilde ayarlardım. Yani medullaya ya da ITS'ye ya, kesmeye, yapıştırmaya işte ödendi mi ödenmedi mi. Bunun bununla değil de sağlık danışmanlığına ayıracak zamanlarını daha olacak şekilde ee, eczane içindeki uygulamaları Mevcut uygulamaları değiştirirdim O zaman ileriki dönemlerde Sizleri mecliste Gerçekten e eczacıların Hakkını savunacak bir mevkide Görmek için şimdiden başlayalım <gülüyor> Çalışmalara ederim, Çünkü oldu. işin gerçekten e Mali boyutu çok önemli söyledik Onu Berk biraz dile getirdi Eczacının üzerinde işte Bu sürekli tartıştığımız ticari Yük gerçekten onu bir sağlık danışmanlığından ziyade farklı ticari kaygı boyutuna itiyor sürekli. Bu biraz daha eczacıların öncelikle cazip bulacağı bir teklif açıkçası. Çünkü onu aldığı takdirde ...mesleğini daha rahat yapacak... Ee, ...onun dışında senin söylediklerin... ...ileriye yönelik büyük tehditler... ...ve bunu çoğu eczacımız ne yazık ki görmüyor... ...çünkü biz günü birlik... E, ...yaşadığımız için genel toplum olarak... ...sadece eczacı değil... ...o günkü problemler ilgilendiriyor... ...onun dışında işte ilaçlar eklenmiş... Tezgah üstü ilaçlarmış marketlerde internette satışlarıymış şu anda pek fazla ilgilendirmiyor eczacı hatta e, çoğu eczacı şunu bile düşünebilir yani ilacın reklamı yapılması evet iyi çünkü e, yani reklamı yapıldığı zaman elbette ben fiyatı artacak e, aynen öyle. E, benim karlılığım daha fazla olacak ama ne yazık ki böyle değil amaç çok farklı. Çünkü hem bir yandan ilaçta indirim yaptık, ilacın daha ucuz alıyorsun diyorsun. Hem bir yandan ilaçların reklamını yaparak fiyatlarını artırıyorsun. Bu ileride karşılaşacağımız ve bizi çok büyük sıkıntılara yol açacak bir durum. Onu da sen zaten yasalarla kestin. Kamu Hastaneleri Birliği yasası bizi de ilgilendiren bir durum çünkü. Onunla birlikte genel sağlık alanındaki o politikaya bir bıçak attın. Onun dışında eczanelerin zincir hale gelmesine ve diğer yasalara da bir şekilde çözüm ürettin. O yüzden ikinizi birden mecliste görmek, eczacılık, ilaç eczacılık alanında gayet başarılı bir dönem bizi bekliyor demektir aslında. Son olarak biraz da yine aynı milletvekilleri adaylarına şunu soralım. Öğrenci olarak yani öğrencilerin mevcut durumundan işte yine eczacılık alanına da bir geçiş yapacağız gerçi. Sonuçta dediğim gibi hep ilişkilendiriyoruz eczacı öğrenci. İkisi aynı boyutta ele alabiliyoruz. İşte fakülteler dedik biraz önce, kontenjanlar dedik, eğitim, öğretim dedik. Genel öğrenci profiline baktık. Yine Berk ile başlayalım. Milletvekili adayısın ve öğrencilere hitaben bir konuşma yapıyorsun. Vaatlerini alalım yine senin. Vaatlerim. Öncelikle ezacılığın eczacılığın eczacı kavramı açısından sadece ezane eczacılığı olmadığını belirterek başlayabilirim. Yani iş imkanı eczacılık ezane eczacılığında belki az oluyor yalnız diğer taraflardaki açıkları dikkat çekmek dikkat çekerim. örneğin sanayi eczacılığı veya ilaç firmalarında iş bulma imkanları gibi orada da gayet eee kendilerine iyi yerlerde yani iyi mevkilerde yer bulabilirler diye düşünüyorum sonra yeni açılan fakülteleri fakültelere kısıtlama getirmek yani sürekli bir fakülteleri açmam veya e, açılan açıl, şu anda mevcut fakültelerdeki kontenjanları sınırlayabiliriz. E, açık olan öğretim gü, e, görevlerindeki açıkları kapatmaya yönelik mesela daha bir, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir e, öğrenim açısından öğrencilere yine bir katkıda e, bir vaatlerde bulunabilirim. Şu anda bunlar geçiyor yani paket program işte dediğimiz için o öğrenim öğretim üyelerine şey yapmaya çalışabilirim. Bu şekilde diye düşünüyorum yani milletvekili olsam herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bunlar düşünelim de. Kaç Eczacılık fakültesinde okuyanlar için yine anlamlı fakat eczacılık isteyip de e, sınava hazırlananlar için. O, onlar iyi bir için kötü, umut <gülüyor> kötü bir şey olmuş oldu kontenjanlar için fakat ya onlar da tekrar yani ben yine kontenjanlar artırsam yani öyle bir imkanım olsa onlar girdiği zaman e, bence onların e, lehine bir şey yapmış olmayacağım Tam çünkü. Tersi. Evet yani onlar için de ileride kötü bir durum olacak diye Kesinlikle. düşünüyorum şu anda. Hepimizi ilgilendiren bir durum çünkü. Arman senin vaatlerini alalım. Ne dersin? Ee, ben de yine eğitimde de özelleştirmeye biraz deyince. <gülüyor> çünkü e, özelleştirme işte bu neoliberal neo politikaların e, tüm dünyada sadece Türkiye'de değil az gelişmiş ülkelerde bu kapitalist ülkelerin uyguladığı bir e, sistem. Ee, neoliberal politikaların ve eğitimin ticaretleşmesinin bir uzantısı. Türkiye'de de Yüksek Öğretim Kurumu. Öncelikle Yüksek Öğretim Kurumu kalkacak bir defa. Bizim iktidarımızda. <gülüyor> ee, yüksek Kurumu çünkü e, iktidarın üniversitelerde, eğitim kurumlarında kadrolaşması için kullandığı bir araç olarak görüyorum. Onun dışında üniversitedeki eğitimin kaliteleşmesi ya da üniversitelerdeki eğitimi e, koordine etmek için gerekli bir e, kurum değil. Sadece onları bir işte denetleyen, onların e, eğitim ticaretleşmesi için gerekli hamleleri dışarıdan neoliberal, işte, kapitalist ülkeler üzerinden alıp Türkiye'de uygulayan bir kurum. O yüzden Türkiye'de e, üniversite eğitiminin ...kaliteleşmesi için gerekli bir şey değil... ...yok kalkacak... ...onun dışında yine arkadaşımın değindiği gibi... ...sadece izahacılık fakültesi değil... ...diğer tüm fakültelerin... ...bölümlerin, kontenjanlarının... ...istihdam... ...istihdama göre belirlenmesi... ...ve ona yönelik... ...fakülte sayısının arttırılması... ...azaltılması, kontenjanların... ...sınırlandırılması gibi... ...üniversite öğrencilerinin... ...geleceğini garantiye almak için... ...böyle bir uygulama getirirdim... Aslında çok şey var Söylenebilecek Sıralanabilecek ama yine en önemlileri Sanırım bunlar Onun dışında Üniversite öğrencilerinin Sosyal ve kültürel etkinliklerini Yerine getirebilmek için Onlara üniversitelerde Olanaklar falan sağlardım çünkü bu konu çok ciddi bir Eksiklik olduğunu düşünüyorum Tabii ki var kulüpler ama bunlar da Üniversitelerin rektörleri rektörlükleri Tarafından kurulmuş Kontrol altındaki kulüpler yani öğrencilerin özgürce kültür sanat etkinliklerini ve sosyalleştirebilmelerini sağlayabilecekleri bir ortam değil. Ee, bunun dışında öğrencileri polislerle falan dövmem. <gülüyor> Dövmeyeceğim yani öğrencileri. Onları gözaltına almayacağım. Parası eğitim istiyorlar diye okuldan atmayacağım. Bunlar olurdu Bence herhalde. Bence kesim artık çünkü sabaha kadar sürer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, siyasi görüşünüzü bilmiyorum. Ee, nasıl bir... ...politika yürüttüğünüzü bilmiyorum ikiniz için de... ...üçümüz için de geçerli zaten bu durum... ...ama şunu gözleyebiliyorum ki... ...A partisi, B partisi... ...hiç önemli değil... ...önemli olan gerçekten bir şeyler yapabilmek... ...eğer o samimiyet varsa... ...zaten çoğu şeyi aşarız... ...kardeşliği getiririz... ...para odaklı bir... ...sistem kurmayız... ...para odaklı bir sağlık eğitim kurmayız... ...ve eczacılık olsun... ...hekimlik olsun... Mühendislik olsun diğer alanları da kendi çabamızla düzelteceğimize de eminim yani o mecliste veya o partide orada burada sadece eczacının kendi mesleği için mücadele vermesi de gerekmiyor elbette ön plana onu koyacak ama en azından burada onu gördüm umarım bu e, geleceği bizler yönetiriz bizim gibi düşünenler sizin gibi düşünen e, arkadaşlarımız geleceğine sahip çıkar ve Görüşü ne olursa olsun, dini, dili, ırkı ne olursa olsun önemli olan insanlık diyoruz. Beraber bir şeyler yapabilme, üretebilme ve ülkemize sahip çıkma olarak yapacağımız şeyler bunlar. O yüzden... Umarım böyle bir gelecek bekler bizi. Tekrardan teşekkür ediyorum ikinize katıldığınız için programıma. Bir daha Hoşçakalın. beklerim <gülüyor> sizleri. Biz daha güzel, edelim. daha eğlenceli konularda seçime yaklaştığımız için özellikle e, bugünü bu konuya ayırdık. Okay. Programımızı kapatıyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. İyi günler. Genç Havan Hazırlayan ve sunan Olcay Meşe